seyyar. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. United States'in Merhaba, Günaydın. merhaba. Evet, çok çalkantılı bir dünyadan konuşalım. Zaten haberimiz yok o dünyada. Evet. <gülüyor> evet. Yok. O yüzden. Dün mesela çok ilginçti hani e, bir haber kanallarının mesela Amerika'da böyle çok ciddi bir olay olurken büyük bir olay olurken Washington'da hani sonrası e, olayın e, durumunun hani farklı olduğu bir baskın olmadığı vesaire ortaya çıktı ama mesela Yayın kesip veya da işte olayla ilgili gerçekten hani bir şey dokunur haberlerde bilgi veren vesaire olmadı. gene kendi içine kapalı tartışmalarında Türkiye devam etti. Ve bu çok enteresan. İşte bu geçen hafta mesela işte iklim değişikliği raporu vesaire. Yani birçok önemli şey oluyor dünyada. Ve Türkiye bir şekilde dışa açılırken eskisinden çok daha fazla içine kapandı. Bu çok enteresan bir gelişme. Evet. Bu medyanın e, büyük ölçüde çuvaldısı kendisine batırması gereken bir durum sanıyorum. Çünkü bu yani bir hükümetin ya da muhalefetin yani siyasetçilerin e, egemen olduğu bir durum değil. Bu doğrudan doğruya e, görevini yeterince yerine getirmediğini söyleyebileceğimiz medyanın üzerinde duruyor büyük sorun. Yani. Kesinlikle ve e, hani işin komik yanı... E... Öyle bir hamasiyet gerçekten söz konusu ki e, mesela gene haberlerde dikkatimi çeken noktalardan bir tanesi işte biber gazlı kapsüllerine e, çiçek ektiler, e, plastik mermilere göğüslerini yerdiler gibi yoğun böyle bir acı edebiyatı e, yapılan bir haber kulağıma çalındı. Ben de dedim Allah Allah büyük haber kanallarından birinde oluyor bu. Hani Kulağımın ucuyla bunları duyar dedim nereden yani birdenbire bir şey mi oldu Allah Allah böyle böyle bir haber yapmaya başladılar diye. Fakat tabii Filistin'le ilgiliymiş. Şimdi bu kadar açık ve net bir şekilde bir e, olayları evirip ve çevirmek ve kendi e, trajik halinin farkında olmamak... ...kendi hani... ...bir anlamda bu bütün ironilerin... ...farkında olmamak... Hani ...nasıl bir şeydir ben bilmiyorum yani gerçekten... ...ciddi bir zeka körlüğü gerektiriyor... ...her şey geçtim... Evet, ...bir şey var... ...değerlerde bir çarpılma var... ...yani yeryüzünün gelmiş geçmiş... ...en kapsamlı... ...uzman denetiminden geçmiş... ...bilimsel araştırması yayınlandı... Evet. ...ve dünyanın... Çok ciddi bir yıkıma doğru hatta yıkıma girmiş olduğuna dair dünyanın en büyük araştırması yayınlandı. Şimdiye kadar insanlık tarihinde yapılmış, üretilmiş en sağlam bilimsel belge yayınlandı ve bu gazetelerde yer bulamıyor. Evet, bir örnekle ben verebilir miyim? Tabii ki. Canım. Bu sabah Sabah gazetesinin internet sitesinde gördüğüm bir haber vardı. Haberin başlığı şu daha doğrusu o dönen slide'da görünen şey şu cesaretin bayrağı düştü yani Suriye'de fotoğrafçı genç bir fotoğrafçı amatör fotoğraf makinesiyle çektiği çarpıcı kareler Ajans Fırat Press'in bile dikkatini çeken bu fotoğrafçı Murraf Mahdi Esat uçaklarının bombardımanı sonucunda can vermiş. Bu haber yapılıyor. Ya fotoğrafçıdan bahsediyoruz ve bu fotoğrafçı lanse ediliş şekliniz bile neden öldürüldüğüne dair ipuçlarını veriyor. Bir bayrak olarak gösterildiği zaman bu gazetecilerin evet. ya da gazetecilerin. Aynı şekilde bu kişinin öldürülmesine bu kadar fazla şaşırılmasını ben çok garip istiyorum. Yani burada da neden öldürüldüğünü zaten baştan içerisinde görmüşler. Esat da aynı şekilde bayrak olduğu için öldürdüğü o kişiyi. Sabah gazetesi de bayrak olarak gördüğü için Aynı şekilde bu habere yer veriyor fakat burada unutulması unutulduğu şey de galiba gazeteciliğin ya da gazetelerin ya bu işe yeni başlamakta yeni ısınan biri olarak da söyleyebilirim ki bayrak tutmaktan ya da bayraktarlıktan farklı bir anlam ifade ettiği ama yani görüldüğü üzere de çok farklı şekilde bayrakların dalgalandığını da görebilmek mümkün galiba düzeltmek gerekirse ya Burada tabii ki işte bu gönüllü neferlik aslında çok büyük sorun olan. Hani, elbette ki dünyanın her yerinde hükümetler kendi işlerine gelen politikaları savunacak medyaya daha sempatiyle bakarlar. Ama Türkiye'de artık zaten bu iş çığırından çıkmış vaziyette. Partizanlığa dönmüş durumda. Evet. E bunun hani gerçekten mekanizmaların arkasında e, devletin hani kendi içinden insanların olduğunu biliyorum yani bu her zaman maalesef konuşuluyordu ve çok da açık konuşuluyordu programlara açılan telefonlar aman bugün başbakan seyrediyor kendinize dikkat edin e, şeklinde otosansürler e, ve, ve sansürler e, vesaire bunlar zaten e, yıllardır aslında e, yıllardır derken işte hani şu, şu an elimize almamız gereken bütün Türkiye tarihi değil elbette Yani geçen yıllara baktığımızda, işte şu andaki muhatabımızda AKP iktidarı olduğuna göre ister istemez, AKP döneminde bunun sık sık olduğunu biliyoruz. Artan şekilde olduğunu biliyoruz. Birçok örneği var. Hani Bu konuda ciddi bir araştırma yapılsa, bütün bu izler vesaireler toplansa, ortaya tabii müthiş külliyatlı o, hani bir anlamda etkileşimin, şebekenin, bu ağının çarkının nasıl döndüğünün portresi çıkar. Ancak e, bu hani yatsınamaz bir şey elimizde e, açılan telefonlardan dediğim gibi tutun e, e, dolaylı baskılara birçok e, veri var e, bunların olduğunu biliyoruz yatsıyamayız. E, fakat bunun yanında bir de işte gönüllü o ha hamaset kuyusuna bir düşüş var ki ben bunun artık e, çok iyi niyetli olduğuna inanmıyorum. E, geçtiğimiz e, haftalarda işte bir e, aşırı sağla ilgili makale okumuştum. E, ya, aşırı sağın aslında en büyük... E, Benim de her zaman iddia ettiğim şekilde bunu aynı zamanda hani bütün Avrupa çapında verilerle falan desteklenen bir makaleydi ama bu benim de her zaman iddia ettiğim bir şey. En büyük aslında verdiği zarar Avrupa'da merkezi felç etmesi. Merkez hem sağ hem solu. Bugün işte sağdan soldan birçok partinin aşırı sağ söylemlerin tuzağına düştüğünü görüyoruz Avrupa'da. ...şey hep romanlara yönelik vesaire... ...hep örneklerde vere geldik zaten bu konuda... ...ama Türkiye'de de aşırı sağ parti olmasa bile... ...bir aşırı sağ yorum partisi var bütün bu artık medyada yer alan birçok insan aşırı sağ söylemini kullanıyor. Şimdi ne diyeceksiniz bu? Bizim aşırı sağın deyince aklımıza gelen işte bir takım kafasını kazınmış neonaziler falan gibi bir tipoloji. Halbuki son yıllarda aslında çok da takip edemediğimiz bir şekilde Türkiye kamuoyu olarak aşırı sağ profili Avrupa'da çok değişti. İşte tehlike haline büyük tehlike vesaire diye konuşulması da bu nedenle idi. Gayet hani bir anlamda sağ veya bu sol, merkez sağ veya sol olarak konumlandırabileceğiniz entan tipi, e, yorumcu tipi, işte şey tipi, siyasetçi tipi son derece aslında elastik eğip büken vesaire söylemlerle eee savunulamayacak derecede e, at gözlüğü takmış politikaları savunuyordu. İşte aşırı sağ buydu. Bu elastik plastik e, aslında yöntemdi. Ee, bu anlamda hani ırkçılığında üstü şekerle kaplanıyordu ee, bütün e, özgürlüklerin önünü alan e, muhafazakar, muhafazakar derken dindar değil tamamen kapalı e, önü uçu kapalı politikaların e, savunulması da bu şekilde yapılıyordu ve şimdi işte bizim e, belki de e, o aşırı sağ Parti bir e, medyatik parti olarak zaten e, yorumcularla e, e, bir takım yazarlar artık tırnak içinde diyeyim yazarlarla vesaire e, uzaklaştı E, oluşmuş vaziyette diye düşünüyorum ve bizi felç ediyor tartışmalarımızı evet yani işin bir de magazinel boyutu var benim dikkatimi son zamanlarda o çakıyor bu demokratikleşme paketiyle sürekli az sonra az sonra az sonra diye lanse edildikten sonra bu e, yeni gelişmeler en son dün Milli Savunma Bakanı'nın demecinden biz, e, bahsetmiştik bugün açık gazetede daha çarpıcı nitelendiriyor yeni çıkan tezkereyi yani çarpıcı olarak kullanılan dille <gülüyor> Yani bir evet. magazin gazetecisinin kullandığı çarpıcı pozlar lafıyla daha çarpıcı tezkereler arasında ben açıkçası dil olarak tam bir paralellik ve aynalıkla görebiliyorum. Güzel çok trajik bir örnek tabi e, can verdiğin yani e, bu gerçekten de hakikaten işte e, demokratikleşme paketi konusunda da e, üstüne çok konuşuldu e, tamam işte eksikleri vesaire şimdi hani sürekli e, iyi tarafı görmeye çalışmak ay nereden neler neler yaptık deyince işte bu aynı zamanda bugüne hesaplanıp kalmanızın nedeni oluyor ister istemez. Ve e, gene işte mesela bu ana dil hakkı meselesi Türkiye'de çok yanlış tartışılmaya başlandı. E, işin kötüsü de e, bir zamanlar e, diyelim ki işte o askeri vesayet baskısıyla e, vesaire hani bir iyi saatte olsunlar derin devlet baskısı ne olarak adlandırırsınız adlandırın o baskı döneminde bir takım şeylerin yapılamaması veya yapılmamasıyla Ee, gerçekten ortada işte hep övündüğünüz o sandık gücü işte sivil irade vesaire e, yapamaması arasında büyük bir fark var. Evet. Ve şimdi e, o dönem min e, hataları aslında çarpan etkisiyle çok daha büyük hatalar olarak karşımıza çıkacak ve toplumsallaşacak hatalar. E, toplumsallaşacak hatalar derken şunu kastediyorum. Şimdi ilk kez e, son dönemlerde son yıllarda aslında bu fırsatımız diyelim ki var. Hani bu bunu diyelim ki kabul ettik. Demokratikleş önünde diyelim ki işte Türkiye'de böyle engeller vardı vesaire onlardan dolayı bir takım şeyler tartışıldı. Bunu bence bu argümanın da çok sorunlu yönleri var ama diyelim kendi yani bunu kabul edelim diyelim. O noktadan itibaren dahi son beş yıldır zaten sürekli zaman kaybediyoruz. Trenler kaçıyor. Bugün de işte ana Anadil'le ilgili tartışmalar başladığında işin içine Almanya giriyor. Başbakan tarafından bizzat sokuluyor işte Almanya'da işte Türklerin de hakları yok gibi ondan sonra yorumculara bakıyorum işte işin içine Fransa giriyor vesaire bilmem ne her şey bir arada böyle Türkiye'nin eksikliklerini adeta mazur gösterircesine. Almanya'da Madem... Türklerin durumu çok daha kötü diyorlar mesela öyle mi? şöyle bir durum var. Bir kere e, Türkiye benim bildiğim kadarıyla öyle göçmen, işte azınlık vesaire bu konularda herkesi bir bir saymaya e, ve üst böyle herkesin çok e, eşit olduğu bir süper eşitlik toplumuna geçmek falan niyetinde değil devlet ve kamuoyu olarak. Gayet öyle ayrımlar var değil mi? Göçmen, azınlık vesaire. Türkiye'nin kendi içinde de. Hatta işte azınlık olarak adlandırmama veya adlandırmak istememem. Tam tersi. Başka şeyler var. Yani evet azınlıklar azınlık diyemiyorsunuz denmiyor ve göçmene de göçmen denemiyor misafir gibi hiçbir şeyde olmayan bir takım hiçbir uluslararası geçerli olmayan bir yerde kullanılmayan bir terim kullanılıyor mesela ya aynen öyle hem yani göçmen çok da en azından hukuku istatisi olan Bir, bir, bir uluslararası çerçevelerle kon, ko, korunan bir statü. E, ama yani e, şimdi Almanya'da Türklerle Türkiye'de Kürtleri ve hatta işte diğer e, ana dil e, problemi olan grupları karşılaştırmaya başladığınızda çok yanlış bir noktaya gidiyorsunuz. Bunun en büyük sebebi de tabii ki e, Almanya'da Yani ben bir kere kendim göçmen tecrübesini yaşadığım için göçmenleri öteliyor veyahut da göçmenler hani e, hakka sahip olamaz demek istemiyorum. Ama Almanya'da Türklerin durumu göçmen konumunda ve orada tartışma çok farklı din dinamikler. Evet, ben de onu kastetmiştim. Evet. Evet, bunu Türkiye'ye uyarlamaya çalıştığınız zaman çok yanlış noktalara savrulursunuz. O zaman Türkleri, Kürtleri yani Kürtlere e, bir hani göçmen gözüyle mi bakıyorsunuz orada? Hani e, sonradan gelmiş insanlar vesaire işte o işin içine Almanya'daki yanlış tartışmaları buraya hiç gereksiz şekilde ithal etmek gibi bir tehlike ortaya çıkıyor. Ki Almanya'da yanlış yapılan nedir? İşte entegrasyon e, sürekli baskısı vesaire dolayısıyla oradaki Türklerin e, eğitiminin e, öncelikle Almanca olması gerektiği bunu savunan Türkler de var. Sorunlar. E, son derece karşı olan Türkler de var ve hatta işte son benim katıldığım işte Gratw'daki Avusturya'daki dil konferansında bizzat Almanya'da bu işin mücadelesini veren bazı Almanlarla ana dili Almanca olan insanlarla e, hani göçmen olmayan insanlarla konuştum işte devlet e, içinde yer alan devletin dışında yer alan avukatlar vesaire e, müthiş orada da e, bir e, kran kranı tartışma var aslında e, önce e, Al Almanca mı Alman Bence öğrenilmesi de zor bir dil ee, bunu öğrenilmesine engel mi olur çift dillik vesaire gibi tartışmalar var ve, ve benim de aklıma en çok yatan şu e, elbette ki e, orada e, Almanya'da da ana dilde eğitim olmalı çünkü insan hani kendi ana dilini iyi konuşabildiği zaman bir dili iyi konuşabildiği zaman diğer dilleri öğrenmesi de çok daha kolay oluyor. Ee, yoksa işte oradaki Almanya'daki mesele e, hiçbir dili aslında doğru düzgün konuşamayan nesiller yetişiyor. Ne Almanca ne işte Türkçe işte çünkü Türkçenin eğitimini alamıyor. Evde konuşulduğu kadar bir Türkçe öğreniliyor. Almanca'nın e, bu sefer eğitimi bir türlü dil olmadığı için ortada bir e, iletişim kurabilecek, yapılamıyor vesaire vesaire. Yani dediğim gibi bu, bunu Türkiye ile benzetmeniz... Ee, hoş olmayacak sonuçlar çıkarır. Ee, bu sefer işte Türk entegrasyon meselesi ortaya çıkar. Ee, ki o laf herhalde tüylerini diken diken edip pek çok insanın Türkiye'de e, kendini iyice e, mutsuz hissetmesine neden neden olacaktır. Ee, bu sefer iyice başka bir itireleme, ötelemeye gitmiş oluyorsunuz aslında. Evet yani bu demin sözünü ettiğin konuya ben de ufak bir ilavede bulunmak istedim. Eski Ahim, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yargıcı Rıza Türmen'in şimdi Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili çok önemli bir beyanı olmuştu geçenlerde. Yani mesela Türkiye'den bahsederken ana dilde eğitim alamayan Kürt çocukları 4 ila 5 yıl geride kalıyorlar evet. diye çok Bence çarpıcı ve önemli bir tespitte bulunmuştur. Çünkü o zaman kendini ifade edemediği için dünyasını dile getiremediği için moral adeta fiziki gelişmesi dahi neredeyse geride kalabilecek kadar önemli bir handikap olduğundan bahsetmişti. Bu tabii ki Türkiye'deki, Almanya'daki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ya da ...işte göçmenler için de aynen... ...söz konusu... ...aynen öyle yani... ...şimdi Fransa'yı da mesela... ...Fransa konuşuluyor işte... ...Türkiye ile karşı, ilgili... ...karşılaştırmalarda orada da işte... ...Fransa'nın hali... ...anadil... ...konusunda çok trajik tabii ki... ...ve bu trajiklik çok da... ...bugünün hikayesi değil... ...yüzyıl öncesine... ...daha da geçmiş... ...zamanı dayanıyor... Dil konusunda Fransa'da öyle bir asimilasyon yaşanmış ki ana dillerin öyle bir üzerinden geçilmiş ki zaten farklı lehçeleri farklı dilleri de konuşan Fransa'da çok az insan kalmış. E, ve e, bugün bahsettiğimizde yani gene de kendi kültürünü, dilini korumaya çok e, ciddi şekilde meraklı e, olmuş olsalar da e, 300 bin, 500 bin mesela e, Oksistanlar'da vs. Bretonlar'da, hadi bilemediniz en fazla 1 milyona yaklaşan e, bir kitlelerden bahsediyoruz. Türkiye'de Kürtlerin durumunu mesela bununla karşılaştırmanız, bu durumla karşılaştırmanız da mümkün değil. E, Fransa'da da çok farklı dinamikler Fransa'nın da aslında bu e, karşılaştırmaların hepsini yaparken bakarken bu farkların e, farkında olunmazsa e, Türkiye'de zaten e, çok az veri üzerinden e, kamuoyu önünde birçok bu konuyu bilmeyen insanın aslında e, sadece bir iki cümleyle bir iki replikle tartıştığı bir e, noktadayız e, ve böyle giderse daha da e, sorunlar ...aslında kamuoyu için büyüyecek. Çünkü ne olduğunu anlayamayacağız ee, anlayamayacak birçok insan. Ne olduğunu, e, ne olup bittiğini e, ayırdığına varamayacak. Bir kere eğitimle ilgili çok büyük sorunlar var zaten. İşte okullarda, izdihamda ezilen çocuklardan bahsediyoruz mesela. Evet, o da bir gerçek bir skandal niteliğindeydi. Yani bir ilk öğretim okulunda binlerce öğrencinin sıra beklerken izdihama kapılarak birisinin de öldüğü gibi haberler var yani sürreel aslında sürreel aslında sadece izdiham değil okullarda çocukların ölümleriyle ilgili çok ciddi sorunlar var yani elverisiz koşullar yüzünden nedir işte okulda tedbir alınmadığı için üzerine dolap düşüp kapı düşüp ya okuldaki işte herhangi bir yerden e, korkuluk olmadığı için aşağı uçup ve bu, böyle bu sayıda e, bu her yıl yaklaşık neredeyse bine yakın çocuk e, bu, bu bu önlenebilir sebeplerle ölüyor. E, gündem çocuğun bu konuda e, çok güzel araştırmaları var. E, verileri kayıtları tutan ee, ve onların e, önceki yıllardaki raporlarındaki bir detayda mesela e, bu konuda ailelerin hani çocuğunun böyle bir kazada e, kaybeden ailelerin e, ölümüne <gülüyor> ölümüyle karşılaşan ailelerin e, yapacak çok da fazla bir şey olmadığı bir hukuki e, yaptırma vesaire gidilemediği ile ilgili. Mesela bu işin bir boyutu hani ana dil hakkından buraya neden geldik? E, zaten eğitim sorunlu bir şey Türkiye'de. Kolay değil. Ve bunu e, hakikaten e, bir hassasiyetle ele almazsanız eğitimle ilgili konuları, özellikle ana dil e, hakkı gibi Türkiye'de hala e, fazla anlaşılamamış, dünyada da sorunlu bir hakkı. Çünkü de, ulus devletler dünyanın her yerinde maalesef bu hakkı vermemek için e, devletin pozitif sorumluluğunu gerektiren bir hak çünkü bu. E, pozitif sorumluluk derken de belirli yatırım yapması gerekiyor devletin kendi vatandaşlarının ana dillerini öğrenebilmeleri için bir fiil işte elini cebine atıp devletin bu okulları kurması, burada destekte bulunması vesaire vesaire gibi şeyler yapması lazım. Bir kere dünya çapında zaten bu konuda bir ayak var direme var. Bir de işin üstüne tabii ki işte o her zaman bölünmez bütünlük mantığı giriyor ki maalesef bunu dünyanın birçok ülkesinde farklı derecelerde gözlemliyorsunuz. Ama Türkiye'de işte bir Bütün bunları, dünyada yaşanan sorunları bir de üstüne hamaset sosuna bulayarak yaşama lüksü yok artık kimsenin. Çünkü son derece yakıcı bir ortamdayız. Yıllardır insanlar ölüyor. Ve işte ana dil talebi de çok ciddi bir istek olarak ortaya çıkmış. Bugün yapılan bütün kamuoyu araştırmalarında Kürt sorununa yönelik en büyük halkın da dileği sadece politik bir istek olarak değil, ana dilde eğitim. Şimdi o zaman bu konuda saçma sapan sadece işte gene sandık endeksli argümanlar sunulursa, medyada üstüne düşen sorumluluğunu yerine getirmeyip bu konunun hamaset dolu biçimde tartışmasını ön ayak olursa, ...o zaman evet. e, gittiğimiz yerde çok iyi olmaz tabii ki. Yani bu o, ana dilde eğitimin e, sorunları konusunda tabii... ...daha etraflı bir e, programda konuşmamız da evet. yarar olabilir herhalde. Yani e, şimdi Milli Eğitim Bakanı Avcı da... ...bu dersi okutan sorusunu sormasını da bilir şeklinde bir açıklamayla... Yani demokratikleşme paketinin Kürtçe merkezi, merkezi sınavın önünü açtığı şeklinde de bir yorum var bugünkü Star gazetesinde manşetten verilmiş. Ana dilde eğitime, ana dilde sınav deniyor ama bunun ne kadar geçerli olduğu yapılabileceğini insan merakla, yani biraz da merakla karışık bir endişeyle bekliyor doğrusu. Daha daha önce işte e, Kürt sorununun aslında çözümüne yönelik işte ya da işte bu barış sürecinin e, ipuçları e, bir anlamda roman açılımında diye bir yazı yazmıştım ben tarafta. Hı hı. E, burada şimdi e, hani roman açılımının da nereden geldik? Çok kısa onu toparlayayım. Şeyde işte bu hem demokratikleşme paketinde de var. İşte roman açılımı sürecinde e, 2009 işte onu 2009'un sonu 2010'un başında e, çok e, hani Türkiye e, tarihinde görülmemiş diyen içerimdeki adımlar atıldı hakikaten. İşte e, sivil toplum örgütleriyle bir araya gelindi. İşte evet. çalıştaylar yapıldı. Eee detaylandırılmıştı işte, madde madde e, yapılması gerekenler çıkarıldı. Fakat 2000 artık 13'e geldiğimizde Hala aynı noktada olduğu görülüyor bu anlamda hükümetin. Niye bir arpa boyu yol gidilemiyor? İşte sivil toplum örgütleri bu konuda e, hakikaten e, tamamen tek hedefi milletvekili olan e, bir takım aktivistler de var ama e, roman aktivistler de var ama özellikle e, bunun yanı sıra son derece iyi çalışan son derece başarılı bu konuda bir şeyler ortaya özveriyle koymaya çalışanlar da var. E, o işte özvelli bir şeyler ortaya koymaya çalışanlar hükümetle beraber çok çoğu bakanlıklar bürokratlarla daha doğrusu ve işte eylem planları işte bir takım stratejiler eğitime yönelik vesaire bir şeyler gerçekten yapma dişe dokunur ve somut şeyler yapmaya çalıştılar. Fakat bir şekilde işte Ankara'nın karanlık koridorlarında bu olaylar vesaire işte bu fikirler kayboluyor. Ve bugüne geldiğimizde işte gene döne dolaşıyor. işte roman dili en işte kültürü enstitüsü kurulması. Bu zaten 2010'un fikriydi. 2000 artık 14'e yaklaşırken Zaten de böyle bir merkez Adnan Menderes Üniversitesi'nde kurulmuştu. Ee, o merkezin e, işler, işlevsel hale gelmesi. Çünkü çoğu işte bu bil ev edebiyat veyahut da romanların sorunuyla ilgili bizzat bir, bir fil bilgisi olan e, kişiler değildi bu merkezdekiler. Sadece kendileri iyi niyetli bir şeyler yapmak için orada toplanmışlardı bir anlamda. E, o, o noktada mesela işte o neden o merkez o işlevsel? kaldı da bugün mesela böyle bir şeyden bahsediyoruz birden ortaya çıkıyor ee, veya niye işte bu 3 yıl tamamen neredeyse boşa geçirildi 2010'un başındaydı işte bu alınan işte kararlar vesaireler ee, bunlar tabi işte bir cevabını alamıyoruz işte mesela işte bu sınav fikri de bir fikir olarak ortaya çıkabilir ama uygulamada dediğim gibi Ankara'nın karanlık koridorları veriyor her şeyi onun için e, niye demokratikleşemiyoruz veya niye bu paket böyle işte beklentileri karşılayamadı oldu vesaire. İşte bu e, bir bir ağ bir anlamda hem içinde e, hükümetin bulunduğu, hem işte medyanın görevini yeterince yapmadığı, hem işte bürokratik olarak ataletin birçok şeyin önünü tıkadığı ...böyle bir nokta. Evet, yani belki de bitti süre ama... yani ...son bir ilavede bulunabilirsek... ...Cengiz Aktar'la da dün... ...konuştuk aslında... ...nereye doğru... ...programı çerçevesi içinde... ...yani o da şey olarak görüyor... ...Aktar da bunu... ...eşit vatandaşlık sıkıntısı... ...diye ifade ediyor... ...yani... Ana açmazlığı da burada görmekte. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi çoğunluğun Kürtler, Aleviler ve gayrimüslimlerle eşit olduğuna, onların hak öznesi olduğuna inanmamıyor, razı olamıyor diyor. Dolayısıyla da böyle büyük bir açmazlığı yaşanıyor. Bu aynı şeyi aslında ekoloji konusunda da söyleyebiliriz. Yani doğanın bir hak öznesi olabileceği düşüncesi iktidarın aklının ucundan geçmediği gibi böyle bir şey haşa huzurda ee, hakaret bile kabul edebilir ama temel sorun da burada zaten yani. Aynen öyle bir de tabii ki işte dönüp de ilgilendiren kişilere ilgilendiren gruplara her zaman soruyor olmak lazım. Yani maalesef işte bu mesela işte bu bazı şeylerin yapılıyor olması işte Atina'da işte cami olursa biz ancak işte ruhban okulunu açarız vesaire bu noktalara gelip takılıyor mesela bu hakikaten kabul edilebilecek bir şey değil bu konuda işte büyük bir beklenti vardı ruhban okuluyla ilgili belli ki bu neredeyse olacak diye artık hani kabul ediliyordu Ve artık e olmamış evet Ve yani bunu işte e, Atina'da camiye sıkıştırıyor olmak, e, bunu karşılık olarak görmek e, veyahut da işte Alevilerin kendi işte bu kadar çalıştay yapıldı, edildi vesaire taleplerini, söylediklerini göz ardı ederek hani bir e, ben yaptım oldu anlayışı gene sergilemek e, veyahut da ben yapmıyorum, nasıl yapacağım, e, yaparım başka bir zaman falan filan diye bunu ötülemek. Çok acıklı tabii ki. evet. Bunları konuşmaya tabii çok devam edeceğiz. Şimdi muhakkak konuşacağım <gülüyor> yani onda hiçbir pem yok. İyi <gülüyor> doldurdu. Peki çok teşekkürler sizin. Görüşmek ben teşekkür üzere. Ederim. Görüşmek üzere. Seyyare Sizin öneğiyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar.